Açlıktan kırılacağız Bölüm 7 Biraz önce siz söylerken benim aklıma başka siz dediniz ki işte çok kötü bir zamana geldi çünkü dünya yanıyor işte aynı zamanda buzullar eriyor aynı zamanda işte tufanlar oluyor ve gerçekten hani bu kötü zamanlama bir de üstüne üstelik bütün bunların dünyada popülist liderlerin evet, tabii, dünyayı... ve paradan başka bir şey düşünmeyen liderlerin ve de üstüne üstelik arsız ve içi boş liderlerin dünyayı yönettiği bir dönemden geçiyor olması ikisinin bir araya gelmiş olması çok büyük sorun. Şimdi siz bunları anlatınca muhtemelen izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz şöyle düşüneceklerdir. Evet bir milyon çocuk bir araya gelmiş, itiraz ediyor. E, kim bu global şirketleri yenebilecek? E, ne değişecek ki sokaklara çıksak? E, öyle mi gerçekten? İşte Yoksa sokağa çıkmak çok, çok şey ifade eder mi? Hayati soru bu. Yani Rosa Luxemburg'u anlamda boşuna değildi. Ha sadece taban hareketiyle siyasi iktidarları kuvvet merkezden etkilemenin Mümkün olduğunu yani genel grev öyle boşuna söylenmiş bir şey değil tabii teorisiyle filan. Yani e, aslında sizin programa Türkiye'deki Greta'lardan da bahsetmemiz hatta onları ne kadar iyi olur Harika diye, tabii ki çağıralım. Şey, Atlas Sarafoğlu var mesela 11 yaşında şimdi 12 yaşında oldu. Yani müthiş çalışmalar yapıyorlar her yerde iklim grevleri e, yapmakta okul kırma grevleri ve işte şimdi mesela Brezilya konsolosluğunun önünde bu Amazon yangınlarını protesto etmek için vardı yani. Büyük bir hareket var. Benim kendi memleketim Ayvalık'ta sürekli greve giden, hükümet meydanında okul cumaları giden kız çocukları var mesela. Geli Gökçe gibi pek çok var bunlardan ve bunlar e, şu anda 20 eylüle odaklanmış durumdayız artık yani. Yani tek bir e, bir yıl sonra şimdi yeni bir şey yapıyorlar diyor işte Bil mak'ın evvelki gün çıkan yazısında çevirip koyduk bugünkü açık Radyo'nun sitesinde. Yeni bir şey yapıyorlar bir yıl sonra diyor Greta'dan yetişkinlerden erişkinlerden kendilerine katılmasını istiyorlar hı hı. Yani dünyada her yaştan insanın katıldığı ilk iklim grevi 20 Eylül'de yapılacak. Nasıl ve bir şey bazı olacak biliyor muyuz? Yani şey, evet. Konudan haberdar olmayan seyircilerimiz, izleyicilerimiz diyebilirler. Nasıl bir grev bu ya? Yani? Ne yapmamız? Nasıl katılım sağlayabiliriz? Şöyle bir kere takipte kalmak lazım. Evet, Çocuktan alın haberi <gülüyor> ve takipte kalın diye biz bitirdik şeyi ön sözünü vıktırın. Yani o günün bir saat, bazı ülkelerde 27 Eylül'de olacak, daha tam netleşmemiş o. Yani ama o günün bir saatinde insanlar işlerini bırakacak. Kimi ağaç dikmeye gidecek. Kimi öteki protesto eylemlerine katılacak. Protestoların hedefleri de büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Hangi coğrafyada olduğunuza bağlı olarak mesela işte gezegenin farklı farklı yerlerinde kimi insanlar Petrol boru hatlarının ya da doğalgaz boru hatlarının, doğalgaz demekten de hoş denmiyorum. gaz işte yani fosil <gülüyor> yakıt Hatların önünde oturacaklar, kimileri çalıştıkları kurumlardan mesela fosil yakıt şirketlerine Hisse senetlerine yatırım yapıyor, o yatırımları geri çekmeklerini isteyecekler ki divestment denen Çok önemli bir hareket var işte Bill Mcgeben'ın kurucularından olduğu 350 Org hareketi de onu sağlamaya çalışıyor Büyük ölçü, Amerikan üniversitelerinde falan büyük petrol yatırımları var. Onlardan, işte burslar falan, onları çekmelerini talep ediyorlar ve trilyonu buldular. Yani trilyon doları çektiler. Kimileri de Birleşmiş Milletler üyelerinin, ülkelerinin karbon salımlarını azaltma taahhütlerini mesela Türkiye hala imzalamayan ülkelerden bir pardon, imzaladığı da yani Kiyoto bütün, sözleşmesi. Bütün dünyanın, hayır Kyoto ha, değil. Bu Paris Antlaşması. Antlaşması Koko'nun Paris Anlattı, Anlaşması'nı evet. anlattığı şeyde Paris COP denen iklim zirvesinde ee, ve onun devamını istiyorlar. şimdi Türkiye gibi çok az ülke var. Yani İran, Irak ve Rusya kaldı. Çok az. Yani, önemli ülkeler arasında bir tek onlar var. Onaylamak gerekiyor meclisten geçirmek. Evet. Ve Türkiye bunu yapmıyor ısrarla. Arkası yerin. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda, İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kaldırılıyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. time Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular.